Türkçe Peri Masalları Şapkacı VE MAYMUNLAR Bir zamanlar küçük bir kasabada şapkacı Tony yaşarmış. Tony farklı kumaşlardan farklı şapkalar yaparmış ve onları komşu köylerde satarmış. Tony'nin tek geçim kaynağı şapka satmakmış. Ne kadar az kazandığından asla şikayet etmezmiş çünkü işini layıkıyla yaparmış. Temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra ise, ertesi gün satacağı şapkaları yapmak için biraz kumaş alırmış. Tony gündelik olarak para kazanıyormuş ve bu nedenle çalışmayı hiç bırakmıyormuş. Ama Tony zorluklara ve çok az bir gelire rağmen mutlu bir şapkacıymış. Yaptığı işi çok sevdiği için de bu kadarı ona yetiyormuş. Harika şapkalar yapmak için her zaman harika fikirler bulurmuş. Çok yaratıcı biriymiş ve her bir şapkaya kendini yüzde yüz veriyormuş. Pony'nin kasabasının biraz ilerisinde küçük bir orman varmış. Burası küçük, güzel, içinde bir sürü çiçek ve taze meyveler olan bir ormanmış. Bu orman iki küçük köyün tam ortasındaymış. İnsanlar diğer köye gitmek için çoğunlukla bu ormandan geçermiş. Burası güzel bir orman olmasına rağmen herkesi rahatsız eden bir şey varmış. Büyük ağaçta yaşayan maymunlar. Bu maymunlar ormandan geçen herkesi rahatsız eder ve taşıdıkları her şeyi çalarlarmış. Köylüler bu maymunlarla baş etmek için her şeyi denemiş. Ama sonunda burasının bir orman olduğunu düşünerek bundan vazgeçmişler. Ne de olsa hayvanlar ormandan kovulamazmış. Orman onların eviymiş. Bu maymunlar çok şımarıkmış. Ormandan geçenlerin neyi varsa çalıyorlarmış. Ve onların taklidini yapıp gülüyorlarmış. O benim şemsiyem. Hemen onu bana geri verin. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar her şeyi denemiş ama sonunda vazgeçmişler. Çaresiz kalmışlar. Tony birkaç gün sonra şapkalarını satmak için komşu köyü ziyaret etmiş. Sepetinde her çeşit şapka varmış. Sade, parlak renkli, puantiyeli, çizgili. Tony'nin sepetinde kimsenin aklına gelmeyecek kadar çeşitli şapka varmış. Şapkalar, şapkalar, şapkalar. İstediğiniz kadar şapka alın ama yine de yeteri kadar şapkanız olamaz. Kırmızı, gri, mavi, her rengi giyin ve yeni biri olun. Şapkalar, şapkalar, şapkalar... Köylüler Tony'nin sesini duyunca evlerinden çıkmış. Daha önce hiçbir köylü bu kadar güzel şapkalar görmemiş. Aaa bu şapkalar gerçekten güzel. Aaa bunlar ne kadar yumuşak. Bunlar ne kadar güzel. Anne ben bir tane alabilir miyim lütfen? Bunlar ne kadar yumuşak onlara dokunmadan edemiyorum. Şapkalar gerçekten de öyleymiş. Tony'nin şapkalarının çoğu ipekten yapılmaymış. İpekten yapılma şapkalar alışıldık bir şey değilmiş. Ama bu şapkalar o kadar güzel ve yumuşakmış ki hiç kimse onlara dayanamıyormuş. Köylülerin çoğu Tony'den bir sürü şapka satın almış. Ayrıca ona su ve yiyecek ikram etmişler. Ama Tony kabul etmemiş. Ah, Çok teşekkür ederim. Ama yoluma devam etmeliyim. Komşu köye de gitmem gerekiyor. Ya, komşu köye gitmek için şu ormandan geçmen gerekmeyecek mi? Galiba gerekecek. Tamam. Sepetini sıkı sıkıya ört o zaman olur mu? Orada insanların taşıdığı her şeyi çalan şımarık bir maymun sürüsü var çünkü. Ya, öyle mi? E Bunu unutmayacağım. Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Tony şapka satarak kazandığı bütün parasını toplamış ve oradan uzaklaşmış. Diğer tarafa gitmek için ormandan geçmeden önce köyü gezmeye karar vermiş. Güzelliğe hayran kalarak etrafı dolaşmış. Ah, karnım çok aç. Keşke köylüler yemek ikram ettiklerini de yeseydim. Artık oturup yemek yiyecek vaktim yok. Bu şapkaları satmak için diğer köylere gitmek zorundayım. Her neyse. Bir şey satın alırım ve ormana vardığımda onu yerim. Tony o günün parasını kazanmak için bütün şapkalarını satmak zorunda olduğunu çok iyi biliyormuş. Yiyecek ararken bir süre gezindikten sonra leziz ekmekler satan bir tezgah bulmuş sonunda. iki tane almış ve sepetine koymuş. Bütün köyü gerisin geri yürümüş ve ormana varmış. Ormana geldiğinde yaşlı adamın tavsiyesini ve maymunları tamamıyla unutmuş. Güzel çiçeklere ve taze meyvelere hayran kalarak ormanın içinden yürümüş. Birkaç meyve kopartmış ve onları bir kumaşa sarmış. Az ileride bu büyük ağacı görmüş. Ah. Orası oturup yemek yemek için rahat bir yere benziyor. Böylece ağacın yanına gitmiş, altına oturmuş ve ekmeklerini çıkartmak için sepetini açmış. Ekmekleri ve meyveleri yemiş ve diğer köye gitmeden önce bir süre dinlenmeye karar vermiş. O kadar yorgunmuş ve uykusu varmış ki sepetinin üstünü örtmeyi unutmuş. Saatler geçmiş ama Tony hala derin bir uykudaymış. Sonra bir ses duymuş. Ha? Bu gürültü de ne böyle? Her kimsen sus biraz. Ama gürültü devam etmiş. Tony sonunda gözlerini açmış ve etrafa bakmış. Hiç kimse yokmuş. Sonra sepetinin içine bakmış. Gözlerine inanamamış. Hayır! Şapkalarım nereye gitti? Sepetin içinde sadece bir tane şapka varmış. Tony paniklemiş ve ağlamaya başlamış. <gülüyor> Biri bütün şapkalarımı çalmış. Ne yapacağım ben? Sonra da o gürültünün dinmediğini fark etmiş. Nihayet yukarı baktığında... Ha, hayır! Maymunlar! Şapkalarımı onlar çalmış. Maymunlar karşısındaymış. Her biri bir dalda oturuyormuş. Tony'nin şapkalarını giyiyorlarmış. Ve ona gülüyorlarmış. Hayır. O yaşlı adamın dediklerini unutmuşum. Ne yapacağım şimdi ben? Bu şapkalar benim tek gelir kaynağım. Şapkaları geri alamasam... Yarın için yeni kumaş alacak param olmayacak. Ne yiyeceğim? Nasıl para kazanacağım? Ah! Maymunlar. Şapkalarımı <gülüyor> derhal geri verin. <gülüyor> Yetti ama. <gülüyor> Aşağı inin derhal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maymunlar ayaklarını sert bir şekilde dallara vurmaya başladığında dallardan birkaç meyve düşmüş. Bu meyveler Tony'yi düşündürmüş. Bir dakika. Maymunlar beni taklit ediyor. <gülüyor> Onlar birer maymun. Tabii ki taklidini yapacaklar. Benim sinirlenmemi seyrederek eğleniyorlar. Hmm. Onların numarasını niye onlara karşı kullanmıyorum? Tony sıkıldığını ve pes ettiğini göstermek için dramatik bir hareketle kendini yere atmış. Ağlamaya başlamış. Başını azar azar kaldırarak sürekli maymunları seyrediyormuş. <gülüyor> Hayır, ben ne yaparım şimdi? Elimde geriye bir tek bu şapka kaldı. Galiba bu ile yetinmek zorunda kalacağım. Tony şapkayı başına geçirmiş ve ayağa kalkmış. Sonra öfkeyle yukarı bakmış. Maymunlar bir gün size dersinizi vereceğim. Bunu söyledikten sonra şapkayı başından almış ve ani bir hareketle yere fırlatmış. Tony'nin hareketlerini taklit eden bütün maymunlar da tüm şapkaları yere fırlatmış. Tony bir dakika bile kaybetmeden bütün şapkaları toplamış, sepete doldurmuş ve sepeti örtmüş. <gülüyor> Sizi aptal maymunlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hoşça kalın. <gülüyor> Tony bu sayede işler istediği gibi gitmediği zamanlarda sakin kalmanın önemini kavramış o moral bozukluğunun arasında. Maymunların zayıflığını fark edemeseymiş, bütün şapkalarını geri alamayacakmış. Tony neşe içinde ıslık çalarak ormandan çıkmış. Şapkalarını öbür köyde satmış, para kazanmış ve eve geri dönmüş.